Enbiya Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnsanların hesap günleri yaklaştı. Böyleken onlar hala gaflet içindedirler. Bunu tefekkürden yüz çeviricidirler. Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelmeye dursun. Onlar bunu istihza ederek ve kalpleri oyuna dalarak dinlemişlerdir.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 onu kendisi uydurmuştur. Hayır, o bir şairdir. Bunlar değilse o halde evvelki peygamberlere gönderildiği gibi o da bize bir mucize getirsin. Onlardan evvel helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı helak olup gitti, iman etmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler? Biz senden evvel de kendilerine vahiy ettiğimiz erkeklerden başkasını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 Anlısun size öyle bir kitap indirmişizdir ki, bütün zikir ve şerefiniz ondadır. Hala akıllanmayacak mısınız? Biz küfür ve zulmeden nice memleketi kırıp geçirdik. Sonra ardından da diğer kavimleri yarattık. Evet, onlar azabımızı hisle müşahede ettikleri zaman hemen oralardan harıl harıl kaçıyorlardı. Onlara kaçmayın içinde bulunduğunuz refaha yurtlarınızda dönün çünkü soğuk geçireceksiniz denildi dediler ne yazık bize biz hakikaten zalimler idik nihayet biz onları biçilmiş bir ot ocakları sönmüş bir kül yığını haline getirinceye kadar daha feryatları bu söz olmuştur biz göyde Yeri de ikisinin arasında bulunan şeyleri de oyuncuların işi olarak yaratmadık. Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi canibimizden edinirdik elbet. Biz böyle yapanlar da değiliz. Hayır. Biz Hakkı batılın tepesine indirip atarız da o bunun beynini parçalar. Bir de görürsün ki bu yok olup gitmiştir. Allah'a karşı vasıf ve isnad etmekte olduğunuz iftiralardan dolayı yazıklar olsun size. Yüklerde ve yerde bulunan kişiler O'nundur. O'nun huzurundaki kişiler kendisine ibadet etmekten asla kibirlenmezler, yorulmazlar da. Onlar gece gündüz ara vermeyerek O'nu tesvi ve tenzih ediyorlar. Yoksa onlar yerden bir takım ilahlar edindiler de,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 Ondan başka ilahlar edindiler ha. Sen onlara de ki, varsa delilinizi getirin. İşte benimle beraber olan Müslümanların kitabı, işte benden evvel gelenlerin kitabı da meydanda. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler de. Bunun için yüz çeviricidirler onlar. Biz. Senden evvel hiçbir peygamber göndermedik. Yani hiçbir müstesna değildir ki, İlle ona şu hakikati vahiy etmişizdir. Benden başka hiçbir ilah yok o halde. Bana ibadet edin. O çok esirgeyici Allah, evlat edindi dediler. Onun şanı bundan yücedir, münezzehtir. Hayır, evlat dedikleri onlar ikrama mazhar edilmiş kullardır, meleklerdir.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 onu cehennemle cezalandırırız. Biz o zalimleri de böylece cezalandıracağız. Göklerle yer bitişik bir halde iken biz onları birbirinden yarıp ayırdığımızı, her diri şeyi de sudan yarattığımızı, o küfür ve inkar edenler görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı onlar? Yeryüzünde.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 devretmektedirler. Biz senden evvel de hiçbir beşere dünyada ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen sanki onlar baki midirler? Her can ölümü tatıcıdır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Nihayet yine ancak bize döndürüleceksiniz. O küfürü inkar edenler seni gördükleri zaman, seni istihza mevzulundan başka bir şey edinmezler. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu derler. Halbuki çok esirgeyici Allah'ın indirdiği Kur'an'ı ı inkar ile kafir olanlar onlardır. Onların kendileridir. İnsanlar sanki aceleden yaratılmış. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden onu acele istemeyin. Eğer doğrucular iseniz derler, bu tehdidin tahkuku ne zaman? O küfredenler yüzlerinden ve arkalarından saran ateşi hiçbir suretle men edemeyecekleri, kendilerinin yardımda göremeyecekleri zamanı bir bilselerdi. Belki bu onlara ansızın gelecekte kendilerini şaşırtacaktır artık. Onu reddemuktedir, olamayacakları gibi onlara mühlet de verilmeyecektir. Amd Senden evvelki peygamberlerle de istihza alay edilmiştir de alay etmekte oldukları şeyler kavimlerinin içinden istihza eden o maskaraların kendilerini kuşatmıştır. Peki ki Allah'ın geceleyin Gündüzün gelebilecek azabına karşı o çok esirgeyici olan Allah'tan başka sizi kim koruyabilir? Hayır. Onlar korkmak şöyle dursun. Rablerini hatırlayıp anmaktan bile yüz çeviricidirler. Yoksa onların bize karşı müdafaa edebilecek başkaca ilahları var mı? Taptıkları o nesneler kendi nefislerine bile yardım etmeye güç yetiremezler. Bizden ise hiç sahabet göremezler onlar. Evet. Biz onları da atalarını da bu dünyada ömürleri tepelerini aşıp uzayıncaya kadar yaşatıp geçindirdik. Fakat şimdi görmüyorlar mı ki biz o arza gelip etrafından tediricen eksiltip duruyoruz. O halde Galip olanlar onlar mı? De ki, ben ancak vahiy ile sizin başınıza gelecek tehlikeleri haber veriyorum. Fakat sağırlar, inzar ve tehdit edilecekleri zaman duymazlar. An olsun ki, Rabbinin azabından onlara edna bir şey dokunsa muhakkak yasıklar olsun bize. Biz gerçekten zalimlermişiz diyeceklerdir. Biz kıyamet gününe mahsus Adalet terazileri koyacağız. Artık hiçbir kimse hiçbir şeyle haksızlığa uğratılmayacaktır. O şey bir hardal tanesi kadar bile olsa onu getiririz. Mizana koyarız. Hesapçılar olarak da biz yeteriz. An olsun ki biz Musa ile Harun'u bir ışık, takva sahipleri içinde bir şeref olan Furkan'ı verdik. Öyle takva sahipleri ki onlar tenhada da Rablerine candan saygı gösterirler. Onlar kıyametten korkanlardır. İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz feyiz kaynağı bir zikirdir. Şimdi siz mi bunu inkar edicilersiniz? And olsun ki biz daha evvel İbrahim'e de rüşdünü verdik ve biz onun buna ehil olduğunu bilenlerdik. O zaman o babasına ve kavmine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 dedi. Belki bu işi onların şu büyüğü yapmıştır. O halde başlarına geleni onlara sorun eğer söylerlerse. Bunun üzerine vicdanlarına dönüp birbirlerine dediler ki hiç şüphesiz asıl zalimler sizsiniz siz. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler. Ant olsun ki bunların söz söylemeyeceğini sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi. Öyleyse Allah'a bırakıp da size hiçbir şeyle nefaide ne zarar yapamayacak olan bu putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'a bırakıp tapmakta olduklarınıza akıl mısınız siz?" dediler. Onu yakın. Bu suretle ilahlarınıza yardım edin eğer bir iş yapanlarsanız. Biz de dedik: "Ey ateş! İbrahim'e karşı Serin ve selamet ol. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz kendilerini daha ziyade husurana düşenlerden kıldık. Onu da Lut'u da içinde alemler için bereketler verdiğimiz arza ulaştırıp kurtardık. Ona İbrahim'e İshak'ı üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Ve bunların her birini salih zatlar yaptık. Onları emrimizle doğru yolu gösterecek rehberler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, dosdoğru mas kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edicilerdi. Luta evet ona da bir hüküm, bir ilim verdik. Onu kötülükler yapmakla devam eden o memleketten kurtardık.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 biz öcünü aldık. Hakikat onlar kötü bir kavimdiler. Biz de işte topunu birden suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar ekin yahut bağ meselesi hakkında hüküm veriyorlardı. Hani kavmin davarı geceleyin çobansız olarak ekinin yahut bağın içinde yayılmış zarar yapmıştı. Onların verdikleri hükmün biz şahitleri idik. Biz onun fetvasını hemen Süleyman'a anlatmıştık. Zaten biz her birine hüküm ve ilim vermiştik. Dağları ve kuşları Davut ile birlikte tesbih etmek üzere rahmetmiştik. Bütün bunları yapanlar bizdik. Biz ona sizin için, sizin muharebeniz şiddetinden korumak için... Giyecek zırh sanatını öğrettik. Şimdi siz bundan dolayı şükrederler misiniz? Süleyman'a da şiddetli esen rüzgarı musahkar kıldık ki, bu kendisini içerisine feyiz bereket verdiğimiz yere, onun emriyle akar götürürdü. Biz her şeyi bilenleriz. Şeytanlardan onun için denize dalacak,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 umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bizim için derin saygı gösterenlerdi. Irzını bir kal'a gibi koruyan o kızı da yâd ki biz ona ruhumuzdan üflemiş, kendisini de oğlunu da alemlere ibret kılmıştık. Hakikat bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Şu tevhid ve İslam dini bir tek din olarak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 oraya girmeyeceklerdi. Tapanların da, tapılanların da hepsi orada ebedi kalıcıdırlar. Orada. Hakları inim inim inlemektir onların, tapılanların. Bunlar orada da sağır olup bir şey duymayacaklardır. Şüphe yok ki kendileri için bizden en güzel bir saadet sepketmiş, takdir edilmiş olanlar işte bunlar. Oradan, cehennemden, uzaklaştırılmışlardır. Bunlar gönüllerinin dilediği nimetler içinde, ebedi yaşarlarken onun cehennemin gizli sesini bile duymazlar. O en büyük korku bunları asla tasaya düşürmez. Bunları melekler karşılayarak bu size dünyada vaat olunan mutlu gününüzdür diye cennet kapıları önünde tebrik ederler. İade et o günkü biz göğü kitapların sayfasını dürüp büker gibi düreceğiz. İlk yaratışa nasıl başladıksa üzerimizde hak bir vaat olarak yine onu iade edeceğiz. Hakikatta failler biziz. Ant olsun. Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazmışızdır ki arza ancak salih kullarım mirasçı olur. Şüphe yok ki bu Kur'an'da abidler zümresi için umduklarına ulaşma çareleri vardır. Biz seni Habibim alemlere başka bir şey için değil, ancak rahmet için gönderdik. De ki, bana sade ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık siz bu vecih ile Müslüman oluyor musunuz? Eğer bu teklife karşı onlar yine yüz çevirirlerse, o vakitte de ki,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 Peygamber dedi Yara Sen benimle o tezkiz bedenlerin arasını hak ile hükmet. Bizim Rabbimiz o çok esirgeyen Allah'tır ki sizin vasfı isnat ede geldiklerinize karşı yegane sığınılan odur.